Sabahlar, sabahlar, modern sabahlar başlıyor. başlıyor. Ama komşular yetişin dostlar Modern Sabahlar'da günün gazetelerine bakıyorlar. Evet. Ve bugün bu gazetelerin sayfalarını çevirmek işini de zorlanarak yapıyoruz. Her taraflarımız tutuldu. Her taraflarımız tutuldu. Yo i, <gülüyor> iyi antireman olacaksın egeciğim. Vay adam devallar. Neymiş şey. efendim? Kafe bar açıyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Hiç hmm. benim hayal ettiğim kullanacağım aletler içinde elektrik süpürgesi yoktu. Yani. E... Vallahi benim de ya bir kahve makinesi şey yaparız bir ha, ha. havalı bir öğütme makinesi şey yaparız. İşte ben onun dışında DJ aletleri kullanırız falan diyor. Yani şimdi bak. En şey... kötü ben şey diye düşünmüştüm. Bu toz alma aleti var ya masanın üstüne. <gülüyor> yapıp. Ha tozu havalandırma yok. sopası. Sopanın ucunda da... Püskül ver. Lükse ev tamam. yani En iyi onu şey yaparım ben diyorum. Çünkü aristokrasi sizden gördüğüm o benim. Ben şeyi yok de, yok düşünüyordum. Ama. Şimdi o fırçayla Hı. masada boş bardaklar falan filan diye böyle bir, hani bir süpürme falan biraz öyle... Dört başı değil de bir kö küçük köşeyi süpürme falan gibi bir şey olabilir diye düşünüyordum. Dört başı da. derken dört başı mamur mu? Yani her tarafı değil yani. <gülüyor> Tuvaletlerden böyle. Onu mu merak etti Hayır. İki saattir konuşuyoruz burada. Ama tek konu mu? Elektrik süpürgesi hiç yoktu. Sen elektrik süpürgesini alınca bir, bütün hayallerin yıkıldı. Ben de... Hiç e, yakışmadı o O yani. yeşil eldivenler var ya. Onları takınca. Onları evet. takınca bütün o, o şeylerim gitti benim. O tozu, tozu Neşe, havalandıran şey hayalim falan hep gitti. İleride çok faydası olacak. Yani Eldivenim mi? Hayır. E, bu temizliğin ileride şey anlayacaksınız. Bu mesleğe ev <gülüyor> öncelikle temizlik yaparak başladım. <gülüyor> ya Zaten bir mesleğe en güzel başlama noktası temizlik yaparak başlamaktır. Bu bir meslek Oradan, değil diye cevabı yapıştırırsa <gülüyor> röportajı yapan adam böyle kalırız. O zaman da şey deriz. <gülüyor> <gülüyor> Milletvekillerinin meslek olduğuna inanıyorsun da deriz. Oradan zaten bir şey diyemez bu ettikten sonra biz. Ben esas sen o yeşil eldivenleri... ...beş saatlik temizlikten sonra... ...çıkardığında of, bir... ...rahatsız oldum. Eller nasıl terlemiş içeride. O güzel bembeyaz olmuş. Pamuk bembeyaz. Gibiydi. Pırtık pırtık. <gülüyor> ah o eller. Hmm. Ya öyle neyse atlattık at, hadi bakalım. Yanmış yanmış bir takım eller. <gülüyor> sen, de bir şey yok ama herhalde Fahir. Taş gibisin. Yok estağfurullah ya. yani e, Benim için bir antrenman gibiydi açıkçası. Uzun aradan sonra... Ee, ben de duvarları silmeyi hayal etmemiştim açık söylemek gerekirse ama e... keşke bu çapa'yı söyleseydik bütün gün. <gülüyor> ne? Bütün gün bu çapa'yı çapa'yı bir bir o kaldı. Keşke bahçemiz torpa olsaydı. <gülüyor> <gülüyor> Neyse canımız sağ olsun canım canımız sağ olsun bize bir e, şey oldu dükkanı sahiplendik. Ben hep öyle oturuyorum ki yani dükkanımız dükkanımızı sahiplenmek e, e, anlamında bizim için en önemli şey bu adım bu oldu. Temizliğimizi de yaptığımıza göre artık gönül rahatlığıyla Egeye mikserin başına, Ortay kahve makinesinin başına Hı. ben de bara geçeceğim. Evet, <gülüyor> Ben de <gülüyor> rahat, gönül rahatlığıyla yer yatağımızı yapıp yere uzanabiliriz diyeceksiniz Anneti Şimdi Ankara'mızla ilgili güzel, e, güzel miyim? de miyim evet. değişik haberler var. Ay çok güzel gelişmeler var ben çok heyecanlandım. Çok de. heyecanlısın değil mi? Evet. Benim vallahi Ege şey... duymamış ben sabah şöyle bir ağzı var. Bilmiyorum. hiçbir şeyden haberi yok. Fahir yavaş öpeyim ya vallahi billahi. Fahir <gülüyor> içimi kaldırma. Yavaş <gülüyor> yavaş, yavaş. Şey dinleyeceğiz. Sen <gülüyor> ağzımı öpeceksen ilk önce Oktay Demirci'nin eldivenlerini bir buçuk saat ağzına tak... <gülüyor> Ondan tam istediğim şey olur, görüntü olur yani. Aa, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Kökçek biliyorsunuz. Hı hı. Hepimiz biliyoruz. Ee, Bakayım biliyoruz evet doğru. Ee, Benim, bir gördüğüm kadarıyla ben neredeyse 20 yıldır Ankara'dayım başka bir belediye başkanı yok Ankara'nın. E tabi. Evet. Valla senin Ankara'ya gelişinle beraber başladı. Benim de başka birinin belediye başkanlığı yaptığına inandıramaz. <gülüyor> <gülüyor> kolay kolay. Valla eskiden başkaları vardı ya. Değil mi Oktay? Kimler vardı hatırlarsın? Anca bir var olmaz. E, ya. Mesela e, şey vardı değil mi? Kim vardı? Karayalçın vardı değil mi? Zamanında. E, Murat Karayalçın e, vardı. Şey vardı. Doğan Taştelen vardı. Hepsi Taş vardı. vardı. Şimdi Melih Kökçek birinci derece indi mi? birinci derece indi mi derken yoksa çıktı. mı? 3. 3. derecelerdim şu anda. Emekliliği için Aha. daha var emekliliği. Için. Var mı daha? Evet. Daha var. Hadi ya. Ee, 25 yıl hizmet süresinin dolması lazım benim bildiğim. Yerel yönetimler danışma toplantısında yaptığı konuşmada projeleri anlattı Melik Kökçek. Ee, Ankara Kongre ve Üniversitesi Yerel yönetimler danışma toplantısı dediğimiz bütün belediyeler toplandı. Danışma, var. danışma. daha danışma. Day da öyle onlar toplanıp hep beraber bir yemek yediler diye düşündüğü. Dayanışma yemeğimize hoş geldiniz. <gülüyor> Dayanışma olması daha mantıklı ama doğru. Şimdi e, kongre ve üniversite merkezi yapılacak e, Ankara falan filan. Bunlar e, biraz daha böyle geniş çerçeve bir şey. 4 milyon 890 bin nüfusu Ankara'nın. E, ondan sonra trafik araç sayısı 350 bin. Bir takım rakamlar var falan filan. Şimdi az küçük ma şey rakamlarla konuşalım Oktay. Şöyle o zaman. E, şöyle demiş. Başkan, Ankara önümüzdeki iki sene içerisinde saat kulelerinin dünyadaki en çok olduğu kent haline gelecek. Aha bu da İzmir'e en güzel cevap oldu. <gülüyor> <gülüyor> Taylan Hanım bir mesaj yazmış. Ne yani, yazmış? Galiba durumdan habersiz olan bana erişmek için 50 adet saat kulesi doğru mu? rakam? E, yani devam et. Bir dakika cümle cümleye devam et. Sadece saat saatin akrep ve yel kovanı oynamıyor. Ee, Yanlış. Kulelerde bir saat, oynayan tamam, başka şeyler başka de var. Başka şeyler de var. Tamam ama Taylan Hanım şöyle bir... E, yani Taylan Hanım tabii... E, ...özetlemiş sana ama... ...şöyle... ...tam açıklama... E, saat Kuleleri'nin dünyadaki en çok olduğu kent haline gelecek. Minimum 50 tane... ...hatta 100 tane. <gülüyor> Efendim aradaki fark 50 ama... ...yani... O olabilir o şey değil. Bu böyle değil. bir hani gazetede yazılmış falan gibi bir şey değil. Evet. Bunun canlı şekilde konuşmasını da dinledim ben. Tam bu ifadeyi Hı. kullanıyor Melik Kökçek. Ama laletten saat kuleleri mi efendim? Hayır. Hayır. Hayır. İki tane işlev olacak bu saat kulelerinin. Bir. Bir. Saat. Saat 2 Neşve değil mi? Bir kısmı tarihi saat kuleleri olarak ortaya çıkacak. Yani mesela o İzmir'den mi? getirilecek. Mesela. Mesela. Yani dünyanın bütün bir yerden getirilecek. Saat kulelerinin replikaları. Replikaları. Ya, replikaları. Replikaları veya orijinalleri de olabilir. Özgün e tasarımda olabilir. Keçileri hatırlıyorsunuz. Tabii. Misketleri hatırlıyorsunuz. E, unutmak mümkün mü? Onlar hep mi? ne? Orijinal. Orijinal. orijinal. orijinal. Değil mi? Falan. Onlar hep orijinal. Bir kısmı da tema saat kuleleri olacak demiş. Yani mesela yurt dışında görmüşsünüzdür. Şimdi ben bu aynen okuyorum konuşmasını. Yurt dışında görmüşsünüzdür. Saat başına bir de bakarsınız ki bazı balerinler çıkar dans eder. Dolaşır içeri girer. Evet. Bunu zihninizde bir fikir olsun diye söyledim. Bizim de mesela şimdi yapılıyor. İhalesini de yapmak üzereyiz. Sevmenler çıkıp her saat başı dans edecek ve içeri girecek. Ama daha çok bir dakika ama da, çok daha orijinal fikirler var bu orijinal fikirlerle her tarafta saat olacak ve insanlar diyecekler ki gidelim Ankara'daki saat kulelerini gezelim diyecekler ya aslında böyle bir şey ne olabilir ee, e, bir konuşayım. hedef o Hı -hı. Ankara'daki bütün saat kuleleriyle fotoğraf çektirebildin mi mesela bütün gezginlerin e, en son nokta işte. Olur mu Himalayaların tepesine çıktım oraya çıktım buraya çıktım bilmem ne mağarasına indim Falan dedikten sonra Kesmez. peki Ankara'da 50 ila 100 arasında değişen saat kulelerinde falan. tam saat şeyde saat, açıklanmayacak. Evet, sayısı da verilmesin Sayıde zaten. Sayısı verilmesin. Ya bu misketlerden sonra bir boşluğa düşmüştüm ben. Evet. Çünkü saat kulelerinin öyle kaldırılma olayı yok. Oktay, Koca Ankara'da hatırladım. kaç tane misket vardı bak düşünün. Yani kısa yolculuklarda bile kaç kere ben misket diye bağırıyordum arabada hatırlayın o günleri. Evet. Şu anda koskoca Ankara'da 3 Bilemedin 10 tane müzget var. Yani o da parmakla gösterecek kadar yani az kaldı. Şimdi o diğerlerinin yeri ne oldu? Boş kaldı. Boş. Boş, boş. maalesef boş. Boş beşik sendromu diyoruz biz buna belediyecilikte. Yani gerçekten bir şey kalbimiz kırılıyor sıkışıyor daralıyor. Neyse devam edelim hızlı hızlı. Ankara'da 3 tane teleferik projesi var. Aa, Olacak. Çok güzel. 3 tane teleferik, bir tanesi Kızılay Dikmen altında çalışacak. 40 bin kişi taşınacak burada Bunlar satılacak mı mesela Kızılay Dikmen altında bir teleferimiz çalışıyor. Cümlesini kuran birileri olacak mı? Ha dolmuş gibi. Plakası mı? Yani onun gibi işte yani. Teleferik plakası bayağı fazladır. Bak adam haklı. 40 bin kişi taşıncak. zaten normal numara vermeyecek plaka diye bir şey değil. Ne olacak? 06 T Tlerin hepsi dolu. taksi teleferin plakası ne olacak? Ha Bak. doğru. O zaman teleferik ya TL işaretini kullanabiliriz birler. <gülüyor> Plakada. Bu arada e, tabii fuar alanı olacak. Fuar alanı içerisinde film platosu kurulacak. E, Okla film... nereden bahsediyorsun? Film platosu. Film platosun şartnamesi hazırmış. Onu da ihale vereceğiz. Evet. Bu hafta Vallahi fair doğru. Bu hafta içerisinde ihaleye çıkılıyor. Yurt dışından bir firmanın yapmasını çok arzu ediyoruz demiş e, başkan. Film platosu güzel. Dur bir dakika. Bitmedi. Ta, bitmedi. Yani of, öyle lalettan bir fiyatosu Ankara'da girip alamayacak bunu. saatleri ayarlama enstitüsünün kurulması an un meselesi. Yani en azından bir saatleri ayarlama ekibi olacak. Sadece ekiple bile. de olmaz. ya Ona ayrı bir, bir 50, birim açılması lazım. 50 saat yani onu dön dolaş birinin ya her şey, bir dolaşması lazım. Şey yapar ya dalgı çekimi var ya Ankara'da. Hmm. Onlara her zaman ihtiyaç olmuyor bildiğim kadarıyla. Onlar, onlar yapmaz mı? Bayağı da kalabalık bir ekipte biliyorum ben onları. Kalabalık ve mutlu bir aileyiz diye onların Yağmur yağacak da alt, alt geçitler alt de, su dolacak da, da, da o zaman da alt o. Gidecek de o. Yani her zaman olan şey değil bu. Amacımız şu demiş Melik Ökçek. Diyoruz ki gelin Ankara'da film çekin. Size bu stüdyoları bedava verelim. Ama bir şartımız var. En az. Bakın. <gülüyor> <gülüyor> en az her saat başına 5 dakika. Bakın. 2 saatlik bir film olur. 10 dakika. 10 dakika. Sa dakika. 3 saatlik yapın. uzun bir film olur. Film olur. mesela. 15. Dakika. Hayır 2,5 saat olur. Hayır 2,5 saat olursa da, Peki 3 saatlik... saat dilimine geçtiğin an 5 dakika başlar Peki kısa filmler? Peki kısa filmler bunları kimse düşünmüyor. Kaç dakika kısa 2 dakikalık bir kısa filmimiz olsun. 2 dakikaysa +5 dakika üzerine koyacaksın. Biraz uzatacaksın. 7 dakika olacak. Çünkü mesela dur dur hiç film çekmedin. 5 5 dakika. dakika Ankara görüntüsü mecbur. Girdiğin an, o adım attığın an film platosuna 5 dakika Ankara'ya tanıtacaksın. Ankara'nın turizm potansiyelini ne yapacak bu proje? Şahlandıracak. Şahlandıracak. Ama o... Yani e, bugüne kadar ne yaptı diyordu? Woody Allen'i çağırıyordu mesela. Gel burada film çek diye. Woody koşa koşa gidiyordu. Her filmini bir ülkede çekiyordu işte. Şimdi Woody Allen'i çağırmak yerine biz premier yapacağız. Kim gelirse gelsin. Ve hayır şey espriniz, mikrofon, plato ve ışık esprisinde yapacağımız hazır bir mekanda olacak. Koşa koşa gelen de olur. Her şey beleş mi şimdi falan diyerek? Tabii her şey, şu 5 dakikaları hallederler. Her şey beleş mi diye soran adama verilecek cevap şu. Efendim bu pilotun fikri daha ortaya atılırken her şey bedava açıklaması yapılmıştı diye. Yani lütfen takip edin biraz diye. Ee, verilecek cevap net yani. Daha birinci dakikada bu açıklaması. Güzel hareket de Ankara'da zaten çekilen diziler var. Onlara bir destek atılıyor mu hali hazırda? Bakayım. Atın, ...sen ideolojik düşünüyorsun... Ideolojik. ...ve yani her şeye eleştiriyorsun... ...her şeyi şey yapıyorsun Ege... Hani, ...yani canım, onlara... Yani, ...Piloto'nun inşaatı yani? sırasında biraz destek atılsın... ...tamam ona da yapılacak... Nasıl bir destek ...o da olacak diyorsun? o da olacak... ...benim eski şirket yani belki oradan şey olur falan diye düşünüyorum... ...ama hakikaten de bugüne kadar Ankara deyince akla gelen e, diziler... ...hep şeydi belli bir başlı dizilerdi... ...onlar da hani ne bileyim... ...bir Behzatçı'ya kadar ses getiremediler belki ama... ...aslında... Ratinglerde de çok yüksekte duruyorlar. Ve uzun Unutma Beni devam. Var şu anda. Unutma Beni Var. Değil, değil mi? E... Başka neler var? Ege, Başka ne vardı? Bir tane Afet var. Beni, beni Afet var. Beni Deniz Yıldızı var. Deniz Yıldızı var. Bunların hepsi Ankara'da çekilen diziler. Ne kadar Ankara'ya özgü şeyler kullanıyorlar dizilerinde bilmiyorum. Fahir Öyüncü'nün oynadığı çok değerli Kınacılar Konağı dizisi vardı Ankara Kalesi'nde. Tabii çekilen... değil mi? Ben ee... yani de böyle Ankara dizilerinin vazgeçilmez... Aslında o dizide biz de oynadık ama kurguda, kurguda atmışlar yine bizi biliyorsun değil mi? Yani o Fahir'le özdeşleşmesinin sebebi fail kısmını kurguda atmadılar ya da atamadılar. Yani, <gülüyor> yani öyle bir şey. <gülüyor> Tabii canım. Bir de oradan ben oraya arabayı ihtimalle. ben götürüyordum ya o yüzden yani o, o oynayacağım arabaları da ben götürüyordum ya o yüzden herhalde. Topu olan çocuğun mecbur... <gülüyor> <Topladım>. Futbol sırasında <gülüyor> yani, oynaması gibi, değil gibi, mi? Gibi gibi. Yani e, neyse, film platomuz olacak çok yakında Hı -hı. E, Ankara olarak olacak diyorum ve tabii ki Türkiye olarak koca bir film platosu olacak. Bakalım. Ay ay, elli tane bir konuları gez. Planımızı şimdiden yapalım yani. onun hakikaten soru ilerde sıkıntı şey yapabiliriz. Acab yani o platonun yakınlarında bir yerde bir şey açalım diyorum. Çünkü bu artistler ne, ne olacak? Acıkacak, acı, acı, acı, acı, acı, yiyecek. Yönetmeni de yiyecek orada. O ne güzelmiş bu sosisti Kaç para? 55 milyon. Nasıl ya falan ya? İstersen bir rol ver. Sana bedava olsun. Bak. Bak. Adamı görüyorsun. Hem ticari zeka hem artistlik yetenek bir araya geldiği zaman durdurabilen aşk olsa. Kim durdurabilir olsa. beni? Çok özür dilerim. Kim durdurabilir? Kadir inanır mı? Kadir inanır mı? <gülüyor> evet. Bunu e... da <Daha> ara. <gülüyor> Dur ya benim de bir şey söylemem gerekiyordu. Yalnız <gülüyor> bunlar var. Sen sen Nurgül Yeşilçay <gülüyor> esprisi Ay Onu yapmayaydım iyiydi. Ya gibi. onun birisi bana böyle bir yazılı şeyini verse ya. Nurgül çay esprisi de. O kim inanır, Kadir inanır, kim arar, Funda arar. Ee, ben kahve içeceğim Nurgül yeşil çay bunların bir fix espirisini versin de ben Ne bunlar dediğin hangi başlık ben. altında ünlülerle şakalar mı? Evet. <gülüyor> ne ne yani bu? benim <gülüyor> öyle bir şey vardır olur. Ya eskisi vardı mesela, mesela kim kimli sorulara verilen ünlü cevaplar gibi bir şey olur ilk ikisiyse ama Nurgül ile onun İçin içine girmez. İstersen sen şey yap. Ünlü <gülüyor> isimlerinin geçtiği şakalar diye bir şey arayalım, folder açalım. Ha, öyle. Tamam şey, benim zamanımda lisede çok güzel iki tane kitabım vardı. Güldüren soğuk espriler Güldüren Soğuk Bilmeceler. Ben o kitapları okuyarak bugün... Hatmettin canım sen no. adeta. Şey mi Uçan Yeşil sağ, <gülüyor> şey nedir? <gülüyor> o tip şeyler. Ve yenen şey. Nedir Fahir? Uçan Yeşil şey mi? Salak <gülüyor> <gülüyor> O muydu? Neyse tamam. Anladık yani yeterince, kitabını anladık. Yeterince rahatsız olduğumuzu O kitapları bize göre. verebilir misin Gibi. Güldüren Şakalar ve Güldüren Şarkılar. Ünlülerle Şakalar. Modern Sabahlar Modern Sabahlar ...modern sabahlar... komşular... ...iyi yetişin dostlar... ...bu e, ...bunca eleştirinin sonunda... ...Angelina Jolie de en nihayetinde isyanları oynuyor... Kil almaya mı karar vermiş... ...evet e, çok zayıf eleştirisine... fast Food'la tokat gibi cevap verdi... E, 84. dördüncü Oscar ödülü töreninde... ...derin yırtmacı arasından... ...bu ne demiş böyle göbeğindeki şeyi tutup... ...et şeyini tutup... ...o zaman bu ne demiş... <gülüyor> Onun öyle mi yapmış? Küçük parmaklarıyla tutmuş böyle. Sen gazetelere ne? böyle geçer mi ya? Derin yırtmaçı arasından sıyırdığı bacağıyla damgasını vuran <gülüyor> Amerika Angelina Jolie, bacak sıyıran. <gülüyor> o ama nasıl bir harekette? Onun biz hiç konuşmadık bütün dünya konuşurken. Ya öyle bir bir taraftan. Koştuk ko ko olsun diye mi yaptı onu? Ya öyle bir şey komiklik olsun diye yapar mı ya insan? Bir şehvet objesi olarak ya mı? Ya yani? cevap veriyorum hayır. Hayır elbette ki hayır. Yani Şunlara biraz bacağımı göstereyim mi dedi? Ne dedi Bunlar ya? Bunlar bacak hastasıdır. Dayanamazlar kesinlikle. Ya şimdi bir önceki ödül töreninde de benzer hareketler yapmıştı Angele Jolie de. O zaman çok beğenilmişti. Hiç böyle ya altın küre ödüllerinden bahsediyorum. Ha, onda da ne kıyafeti, biz? elbisesi, işte tuvaleti falan filan derken çok beğenilmişti. Biz burada koca kafasından ve zayıf Angele Jolie'nin ne kadar rahatsız edici oluşundan bahsederken Aha. bütün dünya kamuoyu ya. yani bundan bahsediyorum. E ne yapsın bak. kadında? Aha. Galiba insanlar Aha. benden bunu istiyor diyerek değişik hareketlere girdi yani. Ama çok özür dileyerek soracağım. Kendisi artist değil mi? Artist. Yani artistin en önemli özelliği şey değil mi? Zarafet böyle bir fıt diye böyle bir evet, şey yapar doğal görünür bir şey olur diğer ödül törenlerinde öyleydi belki hiç fark etmedik hani bir eğilir bir şey yapar falan bunda bir saniye deyip sıvaştırarak eti böyle bacağı çıkarmış bir garip... ne istediğinizi biliyorum zamanında Sibel Can da öyle bir e, öyle bir şov yapmıştı hatırlar mısınız Hatırlar mısınız çocuklar? S S S Sibel Sibelcan Can şov mu? Sibel Can'ın şov mu? Ben Hülya Büşşar <gülüyor> işte ki boş <gülüyor> programını hatırlıyorum. Evet Eğlencoş işte ki boşta Sibel muhteşem showu diye geçiyor. Yıkıç şov mu? Evet kalbi olanlar dikkat diye. Hatırlamıyor musunuz? <gülüyor> Hatırlamıyor musunuz ya? Kalbi olanlar dikkat. ya. Ee, Kaç kere Brad Pitt... Angelina Jolie bacağını ört. <gülüyor> Örtü kız demiş. Ama şey yapmamış yani. Kadın öyle bir şey. Ne <gülüyor> demiş? Açıklama olarak Açıklama olarak şöyle <gülüyor> demiş. Bakayım. Aşırı zayıflığına <gülüyor> dair eleştirilen ardı ardı kesilmeyince soluğu. Çok affedersiniz. Bir fastball ismini zikretemeyeceğim. Çok özür dilerim. En bilindik olanlarından bir tanesine. Sağlıksız bulunan kilo kaybı televizyon programlarında işlenmeye başlanınca iyice gaza gelen Angelina Jolie bir hamburgerci şubesi önünde görüldü. Arabasının içinde şoförü ve ikizleri Vivian ve noxla birlikte verdiği siparişlerin getirilmesinin ardından hayvan gibi üstüne de şey istemiş o kafedersin kızarmış soğan halkaları da getir getir getir diye ben üstüne... yazık çocuklara yedirdi onları şunları yiyin ben yemiş gibi gösteririm verin geçebilirsin zaten aldıklarını şey. yerken görüntülenmemiş yok yok yemiştir de yani 10 senedir yemediği için bir 10 sene daha yemezse o arabanın içindeki o... ziyafeti şey yapmış olur ya 10 yani. sene götürür mü Tabii canım 10 sene yemez şimdi Acaba Brad Pitt'le onlar konuşuyorlar mı? Bazı konuları, Brad Pitt de aramadan. öyle. Brad Pitt'i görmedi. Brad Pitt'in bacağını görmediği için kimse konuşmuyor ama Brad Pitt de 20 kilo. Öyle ya da maalesef. bilemedin Vallahi 30. Vallahi bir damlacık kalmış. Böyle bir şey. Affedersiniz hani eskiden şeydi böyle affedersiniz çok özür dilerim. Brad Pitt'in böyle sağlam Sıkı e, mı diyorsun? Sıkı, mı? Yani, <gülüyor> affedersiniz böyle hani kalçaları falan filan. Yani çok özür diliyorum. Şimdi burada sıkı. öyle konu sıkı falan. Böyle bir damlacık kalmış. Resmen yani eskilerin tabiriyle hakikaten biber gibi adam olmuş artık yani. Yani hakikaten sıkıntı verici bir hadise. Arabada konuştular mı? Ben onu düşünüyorum yani yani böyle eve giderken ne yaptık orada bacak açtı mı iyi oldu? Bacak açtı tabii iyi oldu oldu yani sonunda espri de Ya bacak ya. olmasa da ben merak ediyorum ne konuştuklarını. Ya ne ne yapayım ya. bırak <gülüyor> bacak bacak bir şey aç diye mi gittiler acaba <gülüyor> ödül töreninde? Yani o Çok sabahtan konuşulmaya başlamıştır herhalde ya. Sen ne dersin açayım mı? Bunu mu giyeyim Veya bunu mu giyeyim derken şey. Terzi de şey olmuştur. Terzi mi? Angelina Hanım böyle yırtmacıda büyük yapıyorum. diyor. Büyük <gülüyor> yapıyorum oradan bacağı çıkarırsınız ödül Sıyırmanız kolay olur diye. Çünkü zaten Angelina Cully sıyırdığı bacağıyla biliyorsunuz gündemimize adeta şey gibi oturdu. <gülüyor> evet Sıyıran... Ee, sıyıran bacaklar Neyse afiyet olsun ee, Ne diyelim bol, Gözümüz, bol, yok, gözümüz bol yok Bol bol yesin Biraz Hamile daha... kadının da öyle çirkin junk yemekler yemesi de doğru değil Onu güzel sebze böyle sulu S sulu Sulu sulu bir ıspanak Taz kebabı falan yemasın Ya yesin de bir şey yesin ya Dur şey yapmayın onu yeme bunu yeme yesin. yesin. Varsın yesin. yesin ya Çünkü çocuğun yediği helal değil mi Oktay Gider Çünkü, o yani Gidere gidiyor gider e, Gidiyor gider Gidiyor ne demek <Gülüyor> Orhan Baba'dan o zaman güzel zenginin malı zürdün köşesini yorar köşemizde. Orhan e, Gencebay bir hafta önce e, 21 milyon liraya İstanbul Kanlıca'da 3 katlı bir yalı satın aldı. Parayı Aferin, da güzel. nakit olarak veren Orhan Gencebay. Mutlu mesut evisine, evisine dediğim yalısına ve evisine doğru e, yola bir aydır sıkı pazarlık yapıyormuş. Süpermiş. Ondan sonra 21 milyon doları almış hayırlı uğurlu olsun ne diyelim. Güzel güzel neşe içinde oturursun. Neşe içinde. Güzel ne besteler yapsın. Güzel besteler. Başlayalım. Cem Yılmaz Ahu Yavtun'un düğün hazırlığı son sürat devam ediyor. Biraz da magazin diyelim. Evet. Ne zamandı düğün? Düğün değil mi Mart? 10 Mart. 10 Mart. Ucu Mart'ı 10 Mart'ta nikah masasına oturacak herhalde düğünde o akşam mı olur yoksa arkadaşlar arasında bir yemek? Arkadaşlar arasında küçük bir kokteyldi. 10 Mart'ta e, nikah masasına oturacak ünlü çift. Düğünle ilgili detayların e, sızdırmamak için e, büyük çaba sarf edilmiş. Bak Cemil Yılmaz da kilo vermiş son dönemde. O da valla. Galiba yani. bu Hollywood'un, yani daha doğrusu Hollywood demeyelim artık. Şöhret dünyasının esprisi şu aralar kilo verme. Bayağıdır esprisi o da Cemil Maz o derece bir e, komik değil Allah'tan. O, o, o derece komik olmadığı için seviyoruz kendisini. Evet. E, ondan sonra ikili o gece yanlarının ne olmasını istedikleri yakınlarını tek tek arayıp düğünlerine davet ediyormuş. Bakalım aradın mı? Aradın mı? Birini aradılar Telefonlarımız mı? Telefonlarımız açık. Benim 7-24 açık oktay. İstediği zaman bana ulaşabilir. Buradan sesleniyorum. Ben, ben de şey... o zaman 10 Mart'ta böyle bir şey var. Öncesinde 7 Mart'ta If Performance Hall'a bekliyorum size. Orada gösterim var. Telefonumuz 7-24 evet. açık. Ya yayın yapayım. yoluyla şey yapayım. Tek tek <gülüyor> yayın yoluyla yok. tahkir ve tezif ediyorsun bize. Sen de tek tek, tek... arayacak mısın? Tek tek yakınlarını. Nasıl ara bir söyleyeyim. şov olacak? Ege... Espri şaka üstüne ya. Gene bildiğin. Biraz Yine daha, daha farklı şeyler var mı? Fix. Fix espiriler, şakalar. Arada böyle manyeller. E, gülme garantisi veriyor musun? Gülme garantisi vermiyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Gülmez'in garantisi. En azından dür Ama dürüst bir Ama kalbi olanlar dikkat diye çıkacağım saniye. <gülüyor> <gülüyor> ya vallahi çok güzelmiş ya o. Çok güzel uyarı ya. Yasal uyarı. <gülüyor> <gülüyor> dikkat. Evet buyurun Fahir Bey. Ee, buyuralım. Klip çekimine kar engeli ya. Ya. Jambon'u e e Love Me Becker çekeceği klibi... Ee, 10 Mart'ta teslim edecek. 10 Mart ne kadar kritik günmüş ya? Allah o şey evlene, o evleniyor. 10 Mart'ta teslim edecekmiş ama maalesef kar yüzünden e, başlanamamış çekimlere. E, bu hafta yerde yani geçen hafta normalde şey yapılacaktı. E, 21 Nisan'da da e, şey var, şarkı e, yarışma var daha doğrusu. 21 Nisan'da biz Mekanda izler miyiz ya? televizyonu izleyemeyiz değil mi? İzleyemeyiz. E, bakayım izleyemeyiz. Ama isterseniz yan tarafa geçip <gülüyor> otelde izleme şansına sahip. Biz eğer <gülüyor> bunu istiyorsanız. Ama isteyeceğinizi zannetmiyorum. İyi. Başka İyi. neler var? <gülüyor> Başka neler var? Şöyle hızlıca bakalım. E, SPS başvuruları bir gün başvurulur. artık. E, SPS. E, Onun dışında. E, Dion. Dion de. E, Dione Dio bili, Biliyorsunuz e, Mitolojide Afrodit'in annesi olan Tanrıça Satürn'ün 62 uydusundan biri Afrodit'in anadığı Dione diye geçer Hı -hı. E, İlk kez oksijen varlığına Rastlamış Amerika'daki Los Alamos Ulusal Laboratuvar Bu mu olmuş? Yani Çünkü o da aslında hem oksijenin hem suyun varlığının en güzel şartı Birileri <gülüyor> bu Doğru uzay aracılığı göndermişler zaten Kast. Ne aracı gönderebilirler oktay? İş makinesi gönderdik hiçbir şey bulamadı anasını sakın. Kar aracı göndermiş. <gülüyor> araç var mı sizde demişler var araç gönderin o zaman diye gönderilmiş. Buzul uydu Dione'nin atmosferinin en üst katında birazcık oksijen bulduk galiba e, demişler. E, e. O da demişler iyonlarını bulduk demişler oksijeni. Ama atmosferdeki oksijen oranı dünyanın atmosferindekinden 5 trilyon kez daha seyrek. Yani az. Ne <gülüyor> sana ne bana yatar Oktay öyle söyleyeyim. İki derin nefes aldı mıdı. Da... Bitti. Yani, Kurudun bitti. kaldın. Onu... Uzayla ilgili son dönemde bir çok haber mi çıkmaya Hep zaten başına. minimalist şu uzayın şeyleri var ya ona bozuluyorum. Bir su bulundu emareleri bulundu. Kafa, giden giden. Kafa konu değil mi uzay? O yüzden bu kadar çok şey oluyor. Yani Kafa, biraz bir iki <gülüyor> haber verelim de <gülüyor> insanların Buna. kafası dağılsın diye. Valla sanki bizi mala döndürüp ondan sonra onları arkadan başka işler görüyorlarmış gibi hissediyorum. Boş durduğumuz düşünülmesin arada manuel verin diyorlar sanki. O da olabilir. O zaman size ben teşekkür etsem yavaş yavaş... Neden derseniz... Neden? Bir haberleri alalım ne oluyor ne bitiyor diye... Oo. Dünyada onu öğrenelim. Anne bulacak fiks. Radyo turası modern sabahlar devam ediyor sevgili deyiciler. Apron havacılık gökyüzünde uçuracak sizi... Keşke biraz daha geç atsaydık bu helikopter turlarını Ankara'nın 50 saat kulesini tepeden görme şansı olacaktı herkesin ama şimdi de tabii ki elbette görülecek güzellikler var hangi yollar açık hangileri kapalı falan bunları görme şansı var insanlara. Buyurun efendim siz neyi hayal ediyorsunuz Ankara'da dolaşırken? Şöyle e, yani hayallerimiz bir kenara e, 50 saat kulesi dedin. En az 50, belki 100 olacağını bir kere daha ben düzelttim. Onu helikoptere binmeden bilme imkanı yok. Ayrıca dönme dolapta cabası. Ankara'da çabası. bir helikopter Havalar turu çabası. kazanma şansınız var bu sabahki. Havalar ısınınca falan dedi dinleyicilerim evet, şey olmasın hemen yarın e, gezdirmiyoruz. Biraz ısınsın bir karlar erisin. <gülüyor> Kimse de istemez zaten ya helikopter bir de tepe Ankara dönüyor. dönüyor devamlı olur Niye ya? aşağıya Heli... soğuk verir. Olur mu helikopter sıcak olsun mesela? Sıcacık bir helikopter düşünün abi. Dört tarafı kapanmış. Ne kadar sürecek ya, helikopter <gülüyor> turu bilmiyorum da böyle şey hissi olur mu? Yani ne? açık alanlarında şey oluyor ya. Ne? Çok rüzgar oluyor ya. Hı -hı. Tam ısınacak helikopter böyle bir 10-15 işte dakika. Zaten helikopter Uşur. çalışırken gireceğiz ya S oradan. Sıcacık olmuş. Ondan sonra ineceksin donacaksın orada. İlk tura bir de binmeyin diyorlar zaten helikopterde. Ağır Isınsın iyice. Yani. İkinci 10 dakikada binin diye bir apron havacılığın şeyinde yazar internet sayfasında. Günaydın efendim. Günaydın, iyi yayınlar. Kimle görüşüyoruz? Serhan ben. Serhan Bey hoş geldiniz yayınımıza. Ne yapıyorsunuz? Ne yapalım? Aylak, aylak dolaşıyoruz bu sabah. <gülüyor> aylak aylak değil, mücadele halindeyiz. <gülüyor> evet, buyurun efendim. Evet, evet. <gülüyor> buyurun, işe başladınız mı Serhan Bey? Ee, yok, bugün itibariyle işsiz. İşsizseniz. Nasıl, ne oldu? Evet. Ya birazcık kafa dinleyeyim dedim ben de yapılacak işlerim falan filan vardı. Ayrıdın Faturalar mi? falan mı yatırıyor? O faturaları yatırmak için işten ayrılmanıza gerek yoktu. Keşke onu şey yapardı. Bizi Yalnız <gülüyor> Ehliyeti fa <gülüyor> falan almam gerekiyor. Ne almanız gerekiyor? Ehliyete ödünç vermiştim de onu geri alayım dedim bugün. Ha, ha, ehliyeti evet. bir süreliğine. Bir altı ay kadar ödünç verdiniz. Onu mu? Ha, iyi, iyi, iyi, iyi, iyi. <gülüyor> i̇yi. yapmışsınız. Onu ya, iyi abi. düşünmüşsünüz ya. Yalnız ha. şunu da söyleyelim bir Serhan Bey. Her erkeğin ekonomik özgürlüğünü kazanıp kendi ayakları üzerinde durmasına inanıyoruz biz. Burada üç erkek olarak. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> güzel, güzel de böyleyse de çok güzel ya. Öyle, Öyle mi diyorsunuz? <gülüyor> Öyle diyorsunuz. Ne kadar güzel şanslı. bakalım. Peki. <gülüyor> Peki Serhan Bey o zaman bugünkü sorumuzu sizin yüzünüze yüzünüze soralım Valla benim aklımdan da Serhan Bey'in ismi geçiyordu Şimdi sağdan solda hayatımızda bazı konularda danıştığımız telefon ettiğimiz insanlar oluyor ya Şunu nasıl yaparız bunu kimden evet. sorarız falan filan diye Bugün o e, kahramanları analım diyoruz Analım bir teşekkür fırsatı da olsun o yardım aldığımız adamlara Mesela Mac konusunda efendim özel bir e, telefon markası konusunda Benim danışacağım adam şu anda hattımızda olan Serhan Bey oldu zaman içinde Bozkır bilişim e, adıyla evet. tanınan underground bilişim <gülüyor> şirketi sayesinde sizin var mı Serhan Bey e, şu konuyu şuna sorarım bunu konuyu ya yani illa elektrik elektronik olması gerek tabii ki, yok tabii ki. Nedir ya hayatta kimler var öyle adamlar var. Mesela i̇şte acilde uzmanlık yapan doktor arkadaşım var. Her türlü konuda onun kafasını şişiriyorum. Tamam. O zaman ama isim soyad vererek bugün anacağız çünkü onlar Aa, için teşekkür evet. fırsatı yani. Onlara teşekkür etme günü bugün. Ee, kimse sahraman değiller bugün. Tabii, evet. Aynen Şükran öyle. günü olabilir mi yani? Şükran günü tipinde bir şey mi? <gülüyor> <gülüyor> bugün. Şu... Yani tabii o da olabilir Fahim ve <gülüyor> <gülüyor> yani başka bir yenici daha. Sen benim. Acildeki doktor arkadaşınız uzmanlığı nedir? Acil. Ha, acil. Acil. Acil uzmanım. Peki o zaman e, ismini soyadını alın. Necati Salman kendisi. Buradan Necati yaşıyorum. Salman. Yaşıyorsam sayesinde yaşıyorum. Vay be. be. Öyle hayatınızı Tabii. kurtarmışlığı da mı var Necati Bey? Ya, üst üste koysanız iki üç kere hayatımı kurtarmışlığı vardır. Valla. Adeta bir kahramandan bahsediyorsunuz. Örümcek ya. adam bir, Necati Salman, bir... Salman iki adam o kadar çok dikiş atıyor ki artık iğne oyasına başladı bir de o kadar alıştı Aa. siz ne yapıyorsunuz sürekli oralarınızı buralarınızı mı kesiyorsunuz ya da bıçaklı Aa. kavgalara mı katılıyorsunuz yani ayağı sehpanı köşesi vurmaktan tutun kafayı patlatmaya kadar ama siz alışmışsınız var. her şeye de dikiş atıyorsunuz yani yani yarılmasa bile az bakar bir tane bir şey <gülüyor> O da sizin sefanız olsun. Sehel <gülüyor> olsun falan. Mağmurluk yapar zaten dikiş bir sonra. Peki tıbbi adam... kanılarda konularda Necati Bey başka? Hmm, başka? Temizlikçimiz e Esma ablayı şey yapalım. Hangi? İse Türk Hangi Esma ablılarda? Bizimizi temizleyen, ütümüzü yapan, hmm. her şeyimizi yapan. Daha doğrusu hayatımızın asistanı diyelim kendisine. Yaşam Esma koçu ağabey. diyebilir misiniz kendisine? Hayır, ağzımdan aldım. Bağır çırsak demir ya. Temizlik koçu diye yazdım ben buraya. O da olur. Temizlik, tre, alt çizgi, ya ya yaşam koçu. Hijyen koçu. Hijyen koçu. Ya ona da danışıyor musunuz mesela? Mes şey diye mi? Püf noktası mı danışıyorsunuz? Tabii ki tabii ki püf noktasını danışıyoruz. Peki, Selam yani. Bey peki bu teknik konulara gitmesin diye. E, ilişki konusunda mesela danıştığınız birileri var mı? ya keşke olsa. <gülüyor> Yok değil mi? O zaman Aynen. programı sonuna kadar takip eden o tip bir isim söylenirse çullanacağız. Bu isimleri çullanacağız. Yani teşekkür ya, ediyoruz bir yandan. <gülüyor> havuz, evet. havuz. Evet, danışmanlık havuzu. Evet, havuzu. Aynen öyle. Necati Bey'i ve Esma Abla'yı yazdık buraya. Çok teşekkürler sana Bey. Biz Görüşmek üzere. Hayırlı olsun işsizlik diyelim o zaman. Sağ olun, sağ olun. Cümlemize. <gülüyor> Hadi güle güle. Hoşçakalın. Evet danışmanlarınızı soruyor seviye dinleyiciler telefonumuz 210 30 30 şu anda tıbbi danışmanımız var e, Necati danışmanımız Salman sadece tıbbi diye de şey yapmamak lazım acil tıbbi konular acil tıbbi Tabii, evet. doğru çünkü uzmanlık alanı abi yani sonuç olarak yani bana başka şey de danışın ama acil kadar iyi olmaz diyor. Benim işte bir bilgisayar konusunda danıştığım kişi var. Araba konusunda falan danıştığım kimse yok mu? Araba, araba almıyor olsun Egeciğim. Araba düzenli oluyor olsam danışacağım kişi var. Aslında düzenli araba tane... almayı açıklar mısın? Ayda bir ya falan. Senede bir değiştiren adamlar var. var. Daha doğrusu senede bir değiştiren adam da çok parası olduğundan değil de... ...habiri alıp satıp yenisini alıp biraz daha model değiştiren adamlar var. Modifiye değilsin yani. Neyse ki o adamlardan hiç hayatımda yok yani. Çünkü... Hiç sohbetini çekemeyeceğim bir takım adam. Abi aldım bunu oradan sattım 11 buçuk sattım. Zaten onun bir üstü modeli bir şey diye böyle bir şeyler anlatsa bana. Bak ne güzelmiş bu adamın. Seveyim. Ben de sinirlendim yalnız bu adama. Çünkü bir sonraki konu ne kadar yakıyor konusu. Ben de dayanamadım konu. Günaydın efendim. Günaydın efendim. Kimle görüşüyoruz? Can Özçelik. Can Özçelik. Hoş geldiniz evet. Can Bey yayınımıza. Hoş bulduk. Cem mi Can mı? Cem Cem. Cem, Bey. Cem Cem tamam Cem, Cem <gülüyor> tamam Cem Bey kimlere ne danışıyorsunuz? Hemen alalım aradım e, Benim kuzen var işte Cüneyt Eroğlu Hı -hı. E, kendisi elektronik bu bilgisayar konusunda falan böyle e, şeydir uzmandır. Hı -hı. Herhangi bir herhangi bir elektronik konusunda böyle bir laptop alacaksam yok işte zıvır zıvır falan bir şey var mutlaka onu aradım. Cüneyt Bey mesleğine çok afedersiniz Cem Bey. Yani bilgisayar okumuştu. Bilgisayar okumuştu. O, bilgisayar. Okumuşluğu var diyorsunuz yani. <gülüyor> okumuşluğu var. Yani okumuşluğu gibi, Eğitim tabii. Ondan sonucu işte yıllardan da zaten şu anda yaptığı işte bunlarla alakalı olabilirim. Herhangi bir şey olduğu zaman hemen ararım. Kuzenlerin böyle böyle problem var ne yapsak şöyle et böyle yap falan hemen olur. Peki yok. bazen böyle mesela Cüneyt Bey'in öyle e, siz danışırken yorulduğunu falan hissediyor musunuz? Yok o yoruyor beni araba. Aa niye nasıl? Araba, araba böyle deneme yanılma yoluyla bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Bir anda böyle hani e, A yapayım derken B bozulur. C yapayım derken D çıkar ortaya falan. Ama sonuçta e, mut, mutlu mesut işimizi halletmiş oluruz. Aa, sizi kobay olarak da kullanıyor o zaman öyle mi? Evet. Cem Bey. Peki hiç bugüne <gülüyor> kadar size daha doğrusu hiç demeyelim de kaç defa bir açıp kapa o düzelir dedim. Yok onu ben kendim ilk başta yaptım. Açıp kapamaları yaptım diyorsunuz evet, yani. yani hani. Hepimizin genetik olarak toplanmış bir günümüz vardır. Mutlaka açık kaparız. Onu söylemeye gerek değil mi artık? Yani. Onu yapmışsındır o, onu diyerek ikinci aşamadan <gülüyor> evet. devam ediyor. Çok teşekkürler evet, abi, abi. efendim. Hadi, hadi, hadi. Sağ olun Cem Bey, hoşçakalın. Evet. Hoşça Cem Bey, hoşçakalın. Cüneyt Eroğlu'nda kütüğümüze ismini yazdık. <gülüyor> Çok ağlı bir eliceyle konuştu. Ben tam orada, da, orada kopmuşsun. <gülüyor> <gülüyor> Konudan orada kopmuşsun. A, A diyor, B diyor, C diyor dedi. Orada kafam karıştı. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Sinan Samli. Sinan Bey dinliyor siz da açık galiba. Sinan Bey onunla kısar mısınız lütfen? Değil aslında ama. O zaman bilgisayarınız açık. Bir şey açık orada Cam Hı, bile de açık de, olabilir. Yok hayır kulak. O, ha. kulak şimdi tamam yani, mükemmel şimdi ben, tamam tamam. Ee, biz de yani, yalan söylemiyoruz yani a, a, a, alttan gelen bir ses var. Yani. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> doğrudur doğrudur. <gülüyor> Neydi ismini Sinan da? Bey? Sinan Bey Beyim Celal mı dediniz? Sinan. Ne dediniz? Levent Altan dedim Sen benim kahramanımın adı. Levent Altan. Levent Bey ne konuda uzman çok affedersiniz. Sigorta. Sigorta derken Aa, her evet türlü, yani. Arak sigortası mı? Her türlü sigorta. Sigortacılık. Aa ne güzel. Evet. Ama bir insan ne kadar şey yapar ki sigortacıya başvurur ki? Yani... E, Mesleğinizde sigortacıysanız başvurursunuz. <gülüyor> Siz meslek olarak da mı şey başvurursunuz? Evet ben de sigortacıyım. Levent Bey de bizim üsradımız. Başımız sıkışırsa biz ona ararız. Şimdiye kadar soru sorup da henüz cevabını alamadığımız bir sorunumuz olmadı. <gülüyor> en son <ne> <gülüyor> bir soru var diyeceksiniz diye korktum yani. Çünkü Hayır. biz de cevap olamayacaktık ona. E? En son ne sordunuz diye sordu Fahri. Uçak sigortaları ile ilgili bir şey sordum. Ne sordunuz? Uçak sigortası ile ilgili hakikaten kaçtan oluyor? CDR diye bir birimi var onun e, primin hesaplanmasında kullanılan. O CDR bir birimi ile ilgili bir şey sordum. Size birisi gelip uçak mı sigortalatmak istedi Sinan Bey? Doğrudur. Doğru. Siz de ne? he bir dakika ya. O <gülüyor> da uçak... ben bileren tanıya <gülüyor> <abiye> sorayım. Gibi, gibi öyle olur. Ya vah gerçekten çok enteresan. Heyecanlandınız mı uçak sigortalanıyor diye? Yok, yapılıyordu zaten. Yapılıyor mu da düzenli olarak? <gülüyor> <gülüyor> Etrafta milletin dolu uçağı var. Dolu uçağı, dolu mı, uçağı, da, uçağı da, var. Ama sinan yani. Bey'in neler var? Neler, neler var? var? Biraz anlatır mısınız? Anlatamam. Mesleki. Mesleki sır doğru. <gülüyor> İsim valla. vermedikten sonra da anlatamıyor musunuz? Siz doktorlardan da keytun musunuz ya o zaman? Yayın ayrıca anlatabilirim. Ha, hoş bu sohbet ortamı yakalarız ya önümüzdeki günlerde. <gülüyor> Sinan Bey olur, neden olmasın? Olur olur. Çok teşekkür efendim. Görüşmek ben üzere. Hoşçakalın. Güle güle. Bir telefon daha alalım. o telefonda reklamlarla coşalım. Bakalım yeni danışmanımız kim olacak? Günaydın efendim. Günaydınlar. Kimle görüşüyoruz? Uygar Bey Uygar. hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Sağ olun efendim. Ne danışıyorsunuz? Kime danışıyorsunuz Uygar Bey? Hiç veya? danışacak bir tipe benzemiyorsunuz çünkü. Her şeyi bilen bir havanız var. Yok. Aslında ben çok iyi bir kanalda o konuda. Gerçek elektronik anlamında. Birçok arkadaşıma çok iyi danışmanlık hizmeti veriyorum. Hı hı. Ee, ama benim danıştığım kuzenim var benim de. Ee, o da e, emniyet mensubu. Hı hı trafikle, cezalarla olası, bir şeylerle, polislik şeylerle işlerle ilgili kuzenime danışıyorum. Adı Metin Güngör. Polislik işler diye yazıyoruz siz buraya. <gülüyor> <gülüyor> Metin Güngör mü dediniz? Metin Güngör doğru. Metin Bey'e. Ne danışıyorsunuz? mi yazıyorsunuz? Ben kırmızıda geçtim Metin ne yapıyoruz şimdi falan diye mi danışıyorsunuz? Yok en son küçük bir kaza olayı yaşamıştık. Sonra sigorta şirketleri anlaşamadı. Kaza yaptığım adam beni arayıp tehdit etti falan filan böyle bir şey oldu. Bayağı doldu büyüdü. <gülüyor> Hı hı. Hemen ben tabi aradım kuzen ne yapacağız dedim Hani adamın işte ses kaydımı çıkarttım Savcılığa mı gideyim küfür etti tehdit etti Falan filan hemen sakinleştirdi Şöyle yapacaksın böyle yapacaksın yani işte Karakola gideceksin şikayetçi olacaksın falan İnanılmaz sakin bir adamdır Konusunu çok iyi bilir ben Sen telaşla gidersin o da gayet sakin bir şekilde anlatır derdini. Uygar anla, bir danışmandır bu konuda. Danışmanlıkta da önemli özelliklerden birini sakin Uygar Bey. Sakin olacak. Sen paniksin bilmediğin bir konuyla yüz yüze gelmişsin. Danışman sakinse bir kere rahatlıyorsun. Aynen öyle. Bir de Uygar Aynen. Bey ben özel bir soru sorabilir miyim? Tabii acil cevabını istemiyoruz bunda ama Metin Bey e şu. E, şehrimizin değişik yerliğinde sistemleri var ya. Evet. O sistemlerin başında sürekli adam oturuyor da. Hatayı yapar yapmaz bir ceza kesiliyor. Yok, insiyatifi Yoksa... var mı? Mesela biz kırmızıda birazcık durduk ama çizgiyi geçtik. Sonra dedi ki ya aslında yani ha. geri geri birazcık şey yaparak o bizim <gülüyor> niyetimizi anladı. Onu anlıyor mu? Ya da mesela ne bileyim bir önceki günün kayıtlarını aç da tekrar bakalım bir ihlal eden var mı? Ceza keselim diye şey yapılıyor. Şöyle de olabilir. Bu adam dün de aynı şeyi yapmış mı diye dün, dün önce aynı saatte. Takip yani. yapılıyor mu plaka üzerinden? Teşekkürler. Bu soruların <gülüyor> cevaplarını daha sonra da alabiliriz sizden. Vallahi şöyle sim kameraları ilk yerleştirdiğimiz bizim bütün ekibimin etine sorduğu şey buydu zaten. Al bu kameralar ne olacak? Kameralardan ne görülecek? Olan şeklindeydi. Var mı bunların cevabı ki bizim? Eee var da tabii şimdi burada dünyanın <gülüyor> ne derece senin özel olarak ben size bunu mail olarak. Onda bir sohbet ortamında şey yapalım o zaman önümüzdeki <gülüyor> günlerde. Tamam. <gülüyor> ee, biz... Mekanınıza gelir orada anlatırız. <gülüyor> tamam bekliyoruz tamam. ama aşağı yukarı anladık cevabını. Siz yine de gelin <gülüyor> ama olur mu? Uğur tamam evet. <gülüyor> teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz sağ ol. Bu arada Twitter'dan bir mesaj var oradan davet yapmadık. Çisil Okan şöyle demiş Orhan Üngör var benim navigasyon cihazım artık rahat rahat kaybolabiliyorum. Tek telefona bakıyor hemen doğru yere vardır diyor. Çok güzelmiş İşsel ya. navigasyonu da çok önemli şeyler. Çok Danışmanlarla devam ediyoruz sevgili dinleyiciler. Telefonumuz 210-30-30 hangi konuda kime danışıyorsunuz diye soruyoruz. Şanslı isimlerden birini de Ankara'nın semalarına helikopterle dolaşmaya davet ediyoruz. Şu dakikaya kadar gelen güzel önemli danışmanlar var. Sağlık danışmanı, temizlik danışmanı, hukuk danışmanı, sigorta ve e, sigorta, adli sigur. danışman adli. Necati Salman. Yani burada isim zikredelim madem onları arna günündeyiz. Doktor. Necati Salman. Doktor Necati Salman. Esma Esma ablamız. Temizlik koçumuz. Ee, Cüneyt Eroğlu. Ot. Elektronik koçumuz. Ha, elektronik. Levent Altan. Sigorta koçumuz. Ee, Levent abi. Ee, ee, özel bir e, markanın elma simgesi olan her şeyi danıştığımız Caner Say demiş. Eltaf ışıkçı. Ee, Seta Cem. Ruzumurumuzu Ruzum dinleyicimiz de müzik konusunda soru soracaksan gitarist arkadaşım Selçuk Oktay ansiklopidi gibi adamdır demiş Selçuk Oktay'a saygılar Evet. <gülüyor> ben de bir ara şarkı danışmanlığı yapıyordum bana şey diye soruyorlardı o o dönem havalı bir şey o danışmanlık ya şu neydi kim söylüyordu falan filan diye böyle ona vay bu iyi bu oktaymam lazım diye telefonda biraz kasıp cevabı söylüyordum sana. yatırım danışmanınız var mı? Yatırımdan Ama yani böyle şey gibi değil. Profesyonel anlamda değil de değil, değil, var. tam anlamıyla isimsiz var. kahraman olan yatırımdan. Şu ya, isimsiz kahraman var tabii canım benim. Var değil mi? Var var olma mı ya benim var. var. Şuraya yatır buraya yatır sağa yatır. Ya şuraya yatır, yatır buraya yatır de demiyor yani ortadan bir şey söylüyor. Şu, şu Ortaya, şöyle ortada. bir şey var evet. bilgin olsun diyor. İnisiyatifi sana bırakıyor. Al ya da sat ya da şunu yap bunu yap demiyor. Sana bilgiyi veriyor onu değerlendirmesini hazmetmesini sana bırakıyor. Çok önemli bir şeyi atlamışız. Onu Kerem Kule hatırlatmış bize. Şirket hakkındaki konularda babama danışırım demiş. <gülüyor> Şirketim yok ama diye de devam etmiş. <gülüyor> ee, Aysun Hanım, senelerdir en güzel ilişki danışmanımdır. Ah gör mimarlıkla ilgili her şeyi de ona danışırım. Ben Bak, aslında çok önemli. Bir her Mimarlık ona ve tanışarım. ilişki ilişkinizi adeta bir mimar titizliğiyle ile inşa ediyorsun. soyadı nedir Aysun? Ne kadar yani çok önemli bir şey yapıyor Aysun Hanım. Günaydın efendim. Günaydın. Ho -ho. Good morning. Ho -ho. Maal maalesef. Heh. Alo. Yabancı misyonla herhalde. Good morning. Alo. Ya. Merhaba istiyorum Halil. Halil Bey hoş geldiniz. geldiniz yayınımıza. Buyurun dinliyoruz kime ne donuşuyorsunuz? Ee, benim 15 aylık bir kızım var. Aa, ne, ne kadar kızı? güzel. Tebrik ederiz. Maşallah. Ee, bu konuda da e, Montessori eğitmenimiz Hilal Hanım var. Kreş eğitmenimiz. 15 ay biraz erken değil mi Montessori için? Valla 7 aylıkken başladık. Ben de Montessori eğitmeniyim. Hı hı. Ee, onunla çocuk gelişimiyle ilgili her şeyi e, ondan öğrenebiliyoruz, danışabiliyoruz. Ne kadar güzel ya. Bu i̇şte Montessori falan dedikleri iyi bir şey değil mi? Yani Montessori eğitiminde 15, 7 aylıktan mı gitmeye başladı sizin kızınız? Evet, kreşe 7 aylıkken başladı. O şu anda araba falan kullanabiliyor tahmin ediyoruz. Yok ama kendi ayakkabılarını giyebiliyor. Ee, kendi eşyalarını odasını topluyor. E yeter zaten. Yeter yani. yeter, siz ama zaten 15 aylık y bir çocuktan daha ne bekleriz? Halil Bey siz siz de Montessori eğitmenisiniz ya. Yani e, siz Melek Hanım'ın adı neydi? E, Hilal Hanım. İnce. Inci. İnci. Kızımın adı İnce. <gülüyor> <gülüyor> tamam onu karıştırmadığımız iyi oldu. İnce İnciyi siz yani çocuk istediğiniz için de dünyaya getirdiniz değil mi? Yoksa bir eğitim aracı olarak değil yani sonuç olarak. Yani, biz bu Hay Allah bu çok açıklamalar... Sert, çok... sert bir soru oldu galiba. Bu açıklamalar çok da şey <gülüyor> yapacak, manidar olacak. Halil Bey? Halil Bey ne yapın edin bir daha uzun bize. En heyecanlı yerinde kaldık. Hadi ya Montessori diyordu. Montessori mi Ege? Biraz açıklar mısın Montessori? Montessori İtalyan bir hanımefendi. Montessori. Çok Hı -hı. Al, al, A -a al, al. Bu çocuğu adam edeceğim diye zamanında kafasına 15 tatlı. aylık çocuk eğer ayakkabısını bağlayıp odasını toplayabiliyorsa. Çocuk... Mesela 20 yaşına geldiğinde neler neler yapar gibi bir şey olabilir mi? Sen şimdi ürktün mü? <gülüyor> Ürktüm tabii ya. Bir çocuk yani şu an sana karşı o <gülüyor> duvarlarında fahiir posterler var. <gülüyor> Yavrum. 7 yaşındayken benim böyle değişik fotoğraflarım falan üstüne böyle bir şeyler yapılmış. Ben böyle ürkerim vallahi yani. Günaydın efendim. Günaydınlar. Kimle görüşüyorsun efendim? E, Gülün ben. Gülün Hanım hoş geldiniz. Hanım iyi ki aradınız vallahi ilk kadın dinleyicimizsiniz bugün bizi arayan. Ya yani böyle şey <gülüyor> çıkacak kadınlar hiçbir şeye danışmıyor falan gibi bir şey çıkacak diye korkuyordum. Hoş geldiniz zeyinimize. Kadınlarla danışır. Yani genelde akıl vermeyi severler ama yine de kadınlarla danışır tabii. Neye danışırsınız mesela Gülün Hanım? Ne konuda? Ee, mesela ben izleyeceğim diziler konusunda ha. çok yakın arkadaşım Özgür Öndele'ye danışıyorum. Hoş. Kendisi bir bütün bu çıkan yeni çıkan Amerikan dizilerinin hangisinin tutup hangisinin tutmayacağını işte hmm. e, konularına göre bir güzel tasnifleyip bunu sen seversin izlersin bunu al diye bunu çekip de üstüne sıkıymış çok güzel ya çok güzel güzel. Özgür, bir şey. <gülüyor> özgür, öncel, özgür öncel özgür öncel saçma evet, sapan evet, dizilerle evet. ne kadar vakit kaybettiğimiz düşünülürse özgür beyin verdiği hizmet çok önemli bir hizmet gerçekten Kesinlikle. yerlilerde uzmanlık alanı var mı özgür beyin yani yerli dizilerde yoksa sadece yabancı yerli diziler. dizilerde yok maalesef hmm. televizyonda izlemiyor kendisi butik çalışıyor <gülüyor> kendisi anladığım kadarıyla <gülüyor> Evet, bütün dizilerin ilk bölümlerini izledim düşünüyorum ben artık son 3 yıl içerisinde peki çok teşekkür ediyoruz efendim görüşmek üzere hoş hoş güle güle. ya o bir ilişki koçu gelse de şöyle olsa da benim ilişkimi kurtardı desene güzel olurdu ya yok mu bir ilişkisine yardımcı olan yok mu aranıyor bir ilişki koçu aranıyor <gülüyor> Ya yani böyle bir ilişki koçu olsa o yaramazsa ben daha güzel bir kız bulayım sana çok güzel Ayşem var da tanıştırayım akşam kafaya gel günaydın efendim Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Ben Şafak. Şafak Bey hoş geldiniz. Buyurun dinliyoruz sizi. Ee, ben daha çok tanımadığım insanlara, e, tanıdığım insanlara danışamayacağım konularda danışıyorum. Aa bir dakika ee, çok anlamadık biz biraz anlıyorsunuz. Tanımadığım insanlara daha çok. Tanım. Tanıdığım insanlara danışamayacağım konularda danışıyorum. Yani bu hayata dair çok özel konular daha çok ve ismini vermeden danışıyorum. Nasıl danışıyorsunuz? Ee, Gazetelere mi yazıyorsunuz? Görüyoruz o? öyle bir şeyleri. şöyle sorunu var diye yazdırdım. mi? Ee, ama şöyle mesela. Nasıl? E, <gülüyor> televizyon programlarına adını vermek istemeyen seyirci olarak katılabiliyorum. Aa, katıldınız mı hiç? Katıldım bir kere. Ee, onun dışında... E bir bir dakika, neye katıldınız hangi kanalda hangi kanalda katıldınız, katıldınız? Program neydi? Adım, yani e, işte o şey kadınların çok rahat ettiği programlardan bir bakalım teyzeler benim bu durum için ne diyormuş diye merak ettim ve öğrendim. Ne Devam dediler adım. sizin için? E, Askere git dediler. <gülüyor> Valla bize de sorsun. Teyzeler mi kalbine? Hadi şeyi arasan gene anlıyor musunuz? Askere gitsin bu çocuk aslında. Bari Oktay'ın sevdiği adam. Neyden o sosyal güvenlik şeyi. O orada so o da öyle priminizi açlardığından sonra da ödülür. Hadi Ali Tezel'e gitsin tamam mı? <gülüyor> Valla bravo. Sen Teyzeler daha... askere yönlendirilmiş. Başka ne yapıyorsunuz? Onun, onun dışında tabii başka ortamlarda da böyle danışmanlık hizmetleri aldığım oluyor. Mesela... E, işinizi vermeden e, girebildiğiniz chat ortamları var. Onları da kez daha kullandığım oluyor. Ha chat ortamlarında da. Evet. Peki. Vallahi evet. Şafak Bey hakikaten siz bir askere gidin ya böyle adınızı vermeden siz çok şey orada çünkü adama sürekli adını tekrar ettiriyorlar biliyorsunuz. Memleketliyle beraber. Ya, öyleymiş şey, hocam demekte de yasakmış. Ee, ya. Yok hocam ders de... Geçen seneye kadar vardı da işte bu sene kaldırıldı hocam. Ya bir de derseniz de yani sonuçlarına katlanabilecek misiniz onu bilmiyorum. Bir de tabii kime dendiği de çok önemli hocam. Mesela değil mi? Aynı anda askere gittin ee, bir adama diyebilirsin ya hocam. Ee, vallahi yani orada başka şeyler de söyleyebileceğin için hocamı tercih etmiyoruz genelde. Devrem yani. gibi değil mi? Yok devrem gene yani siz tabii bir gidin ya. Siz <gülüyor> bir, bir gidin. gidinle bir gelin. Çok teşekkür Efel <gülüyor> <gelin. gülüyor> <Çok teşekkür ederim. gülüyor> görüşmek üzere. Görüşmek Bey. Aa, Lokumantasyon <gülüyor> e, dinleyicimiz şöyle demiş. Herhangi bir kamu kurumuna girer girmez danışma yerine güvenliğe danışıyoruz her şeyi. Bu en mühimi bence diyor. Hakikaten. Doğru. Demek ki Formunun temel direği oldu. Tabii, üniformalı bir kere her şeyden önce. O üniforma insana tamamen bir güven hissi verir. Modern sabahlar. Modern sabahlar. Modern sabahlar. Ay, yeah. 9:52 yaptık saatimizi. Modern sabahlar devam ediyor. Kimlere danışıyoruz diye evet. e, sormuştuk sizlere. Bugün bir kutlama günü, bugün bir teşekkür günü. Danıştığımız insanlara pek çok isim geldi. Pek çok isim geldi isimleriyle soyadlarıyla teşekkür etti iyi kalpli dinleyicilerimiz gerçekten. Hala fırsatları var teşekkür etmeyenler şu dakikaya kadar genelde elektronik ağırlıklı bir danışma sistemimiz var ama bir ilişki danışma ee, olsun. Bir eğitim Efendim, danışmanı bir var. Bir eğitim olsun. Twitter'dan yeni gelen cevaplar var mı Fahir? Ee, e, olmaz mı? Olmaz e, mı? Ege Bey mesaisinde şu anda. Evet Ratatouille yapıyor sevgili dinleyiciler şu anda. Ratatouille mesaisindeyken boş geçirmeyelim. Ee, ee, Twitter'dan yeni e, gelen tweetler varsa onlara da bakalım. Bu arada e, 5 Mart pazartesinin son telefonunu bağlayabiliriz. Sevgili arkadaşlar, içerideki arkadaşlarımıza, kadri ablamıza söyleyelim. Evet, Nihal... E... Nihal yapıcı ne demiş? ne demiş? Her türlü anneme danışırım. Bir de hocalarıma. Niye ben de bilmiyorum. Yani konu fark etmek sizin. Konu farkı göz sizin. Bu bir be. ilişki olabilir. Bu bir, e, bir bir bir ne olabilir? Günaydın efendim. Günaydın. Ne olabilir hanımefendi sizce? E, son söylediklerinizi duyamadım. Olsunuz. Artık <gülüyor> ne kadar çok güzel önemli. cevap <gülüyor> verdiniz. <gülüyor> <gülüyor> Buyurun efendim. İsminizi öğrenelim önce. Yeşim ben. psikolog Yeşim merhaba. Aa, merhaba Yeşim yaşam. hanım. Bunca yıldır size onca şey danışıldı. <gülüyor> Doğru Sizin de danıştığınız insanlar mı oluyor yoksa? tabii hem de çok yakınımda bir şey soracağım Yeşim Hanım Buyurun. siz psikologsunuz ya evet. e, mesela doktorlara yapılan bir muamele var ya ayaküstü e, Ayak şey, üstü muamelesi ayaküstü mi? sorular evet. ve evet. E, sanki mecburmuş gibi doktorun cevap vermesini beklemeler falan filan apartman komşusu bile böyle bir merdivenlerde yapıyor ya bunu evet, evet. size de yapılıyor mu böyle bir şey yapılıyor. Yeşim Hanım <gülüyor> maalesef yapılıyor ya çok zor ya sırf bundan sıyrılmak için bile çok mesai mi harcıyorsunuz kafanız mı meşgul oluyor nasıl oluyor yani çok zor iş ya bu. E, tabii zor oluyor. Yani ayaküstü bir şey söylemek mümkün değil ama tamamen geri çevirmek de ayıp oluyor. Evet. E, işte e, iki arada bir derede bir şeyler o, bir yapıyoruz. Olur diyoruz, diyoruz diyorsunuz. Yapıyoruz. Peki Yeşim Hanım. Siz... Peki hiç şey verdiniz <gülüyor> oldu mu? Onu da çok merak ediyorum Yeşim Hanım. Ee, mesela dertlerini anlattı hastanız, dur bakalım sabah ola hayrola dediğiniz oluyor mu? <gülüyor> Çünkü benim böyle bir anım vardı o anımı sizinle paylaştığınızda. <gülüyor> psikolog mu yani, bu? Psikolog değildir herhalde. Ee, yok şöyleydi aslında psikolog olduğunu zannediyorduk biz de bu askerlikte e, PDR servisleri vardır ya Hı -hı. psikolojik danışmanlık ve rehberlik servisi. Evet. Oraya gerçi biz onun psikolog olduğunu zannediyorduk da tipte hiç öyle göstermiyordu sonradan maliye mezunu olduğu ortaya çıktı. İşte ona bir gün bir sıkıntımızı anlatıp anlatıp bir arkadaşımız <gülüyor> en sonunda böyle bir cevap olmuştu. Ya dur bakalım Sabah Ola Hayrola diyerek O bir fraksiyon benim bildiğim. Sabah Ola Hayrola'cılar var. var. Ee, bir de Hayırlısı olsun ucular evet. var. Çıkmadıkçığında evet. umut yani kesilmezciler de var. Tabii sloganlar vardır. Evet. Beylik laflar vardır. Ee, mesela Ayşe zamana bırakın. Zaman her şey <gülüyor> girer. Yani şey <gülüyor> <var. gülüyor> <Ye bilirsiniz>. <gülüyor> Zamanı bırakın. Tüylerimiz diken diken oldu eşimin. Hanım. Evet buyurun siz kime danışıyorsunuz? Ben e, eşime danışıyorum. ve kadar güzel. Hangi konuda? E, Valla aslında e, eşime... E, yol danışıyorum sıklıkla. Hmm. Ben bilmem, beyin bilir mi diyorsunuz? E, yani bir bilmediğim bir yerlere gideceğim zaman muhakkak arıyorum ve canlı bağlantı yapıyorum. <gülüyor> ne güzel. E, eşim benim navigasyonum gerçekten. Süper. E, İsmi e, nedir eşinizin? Er, Ersun Ersun Türköz o da arar sizi zaman zaman. Tamam. E, o çok o ilginçtir yani geçtiği her yolu kafasında haritaya çevirebilir. E, bana da telefonda şöyle söylüyor mesela. Bir semtten geçiyorum diyelim i̇şte sağ dön orada ağaçların arasında Bir ATM göreceksin Gördün mü filan bir Yuh, O kadar ben... biliyor yani Evet, yani be, o adam ağaçlara ee, kadar girmişler dataları yani o derece yani nasıl demek maşallah ki, demek siz, ki kalbin işte haritalarından bakarak anında transfer ederek beyefendi soruları... ne işle uğraşıyor bu arada? Ee, endüstri mühendisi kendisi endüstri. ama insan kaynakları yöneticiliği yapıyor. Ha ya, inanılmaz bir adam. O adama sahip çıkın, <gülüyor> hanımefendi o Aynı adama sahip ona çıkın. bozulan işte her türlü şeyi tamir taklavat konularını her şeyi sorarım ve anında da çözüm üretiriz. Yeşim Hanım benim e, yani siz Ersin Bey'e anlattınız. Benim çıkardığım tek bir sonuç var. Hı hı. Diler, yani isterseniz onu paylaşmak istiyorum sizinle. Buyurun. Bu adam size aşık. <gülüyor> Yani yemin Ay, ediyorum başka olur. bir sonuç çıkmıyor. Çok teşekkür ederiz <gülüyor> Yaşım Hanım. Teşekkür ederim. Sağolunuz. Estağfurullah. Olur mu? Gerçekler efendim. Hoşçakalın. <gülüyor> Böyle güzel. adamların varlığını bilmek bizi de umutlandırdı. Aa, çok teşekkürler. Çok naziksiniz. Estağfurullah. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Keşke her insanın her sevdiği yolu ATM'ler üzerinden tarif etse. Böyle bir güzel <gülüyor> şey var mı ya? Şuradaki <gülüyor> ATM'den sola da. Yanda top var. O top ağacın 3 metre gerisinde bir makinalı tüfek yuvası. Evet. Devam ediyoruz. Ben ben de bu aralar... Hayır ne dediğimi buraları kurguda atarız değil atarız mi dedim diye bunları. <gülüyor> tamam. Ezgi Seyfioğlu bu aralar ilişkimle ilgili erkek arkadaşlarıma danışıyorum. E, askerden gelenin halinden onlar daha iyi anlıyor diye bir e, şey var. E, Doğru. Danışmanlık hizmeti var. Bu erkekler neden böyle sorusunun cevabını Erdem Yıldırım erde demiş ki... Me Mekan açacak olsam kime ne soracağım? Çok net. <gülüyor> Kıp kıp mı yapmışız sonunda? Ee, sonunda da kıp kıp yapmış. Ne yapmış diye bakayım dedim. Kıp kıp yapmış. Ay her bir sağ olsun, sağ olsun kurban olurum. E oktay bir programın daha burada sonuna geldik. Sonuna geldik evet. O zaman helikopter turumuzu ne şekilde, hangi tabii bir sembole vereceğiz sonuçta bir temsilciye vereceğiz. Hepsini ayrı ayrı teşekkür ederiz. Teşekkür edemediğimizde onlarca insan var, yüzlerce hatta binler hatta bizi milyonlar dinliyor bile diyebiliriz. Herkes herkese bir şey demek ki şey yapsa çark dönecek gidecek. Çark döndü gitti. Bir osu ne kadar güzel Hele ya. bir çark dönmeye başlasın. O akar gider. O zaman <gülüyor> O zaman şu önündeki çarkı bir döndür bakalım. Evet. Sen çarkı döndürürken de Zeynep Erdemir'den de geldi. 36 yaşındayım. Hala her şeyi babama danışırım. Baba deba, Baba Britannica demiş. Teşekkürler lütfen. <gülüyor> evet. Özgür Öncel çıktı. Özgür Öncel. Allah Allah. Öncel. Özgür Öncel bakıyoruz. Özgür Öncel diye bir dinleyicimiz aramadı bize. Bu çark da anlamıyorum yani bu çark niye Özgür Öncel diye bir şey Gülin Hanım'ın teşekkür ettiği isim Özgür Öncel. Özgür Önceli alsın götürsün. Artık kim isterse isterse Özgür Önceli alsın, ister sevdecini alsın, ister seyircini alsın. Ama ee, bence Özgür Önceli alsın. O kadar e, adı geçti. Madem. Yes, doğru. Helikopter turunu bugün e, Gülin Hanıma verdik. Evet. Bu hafta içinde de e, helikopter turu, Ankara turunu saçmaya devam edeceğiz seviye dindireceğiz. Valla ondan sonra sadece onları da yapmayacağız. USB bellekler bile verebiliriz. Yarın öbür gün yani. Peki. Ne o zaman? zaman programımız bitti mi? Programımız Aa bitti. Ege Kale Can turundan dönmeden önce programın bugünlük sonuna o geldi. Dinleyiciler. O zaman haftaya aynı gün ve saatte tekrar birlikte olacağız ama en kötü yarın. Tabii en haftaya yarın. yine olacağız da yani yarın da olacağız. Yarın da olalım diye bir düşüncemiz var. Bilmem siz ne dersiniz? Çarkların döndüğü bir dünyada diyorum o zaman. Oktay. E... <gülüyor> Çarkların tıkır tıkır döndüğü bir dünyada <gülüyor> buluşmak üzümüze. Hele Hoş bir çark dönmeye başlasın diyoruz sevgili dinleyiciler.